Seyfettin Gürsel ile ekonomik gidişat. Günaydın Seyfettin. Günaydın. Günaydın Seyfettin Bey. Teşekkür ederim günaydın. Evet, birçok konu var. Şöyle hızlı özellikle bu şeyde şeyin üzerinde birazcık duralım BDD kan. Evet. Yani banka yönetimine böyle el konmaz demiş mesela BDD'nin kurucusu bey Zekeriya Temizel. Bu görülmemiş bir gelişme. Yani Herhalde herkes biliyor ki bunun arkasında siyasi bir gerekçe var. Cumhurbaşkanı'nın ve iktidarın kısmen diyelim işte paralel devlet dedikleri hizmet hareketiyle olan kavgasında bir aşama. Aylar önce biliyoruz ki batırmak istendi. Bankasya nasıl istendi? İşte devletin en azından kamunun kontrolü altındaki büyük firmaların belki kişilerin de mevduatlarını çekmeleri istendi. Nitekim Türk Hava Yolları'nın büyük mevduatı varmış. Öyle mi? İşte o çekti. Hmm. Tabii böyle bir gelişme neye yol açar? Genelde işte likidite krizine yol açar. Ardından e, Merkez Bankası yardımcı olmazsa e, bir banka sırf bu nedenle sarsılır. O, bu, bunu gerekçe yapıp BDDK, e, işte, TMSP her neyse e, el koyabilir. E, bu ama yürümedi. İnsanlar galiba e, Hücret Hareketi'ne sempati duyanlar veya duymayanlar. Buna çok içerlediler gidip mevduat yatırdılar falan o kriz öyle atlatıldı ben bitti zannediyordum açıkçası duymuyorduk çünkü çok uzun süredir bankasıyla ilgili bir gelişme sonra birdenbire işte böyle bir şey demek hazırlanıyormuş tezgah diyelim. Evet, yani mi, pardon ben... bir ufacık parantez açayım. Ee, Türk Hava Yolları'nın e, böyle bir karar alıp e, mevduatını toptan çekmesi de e, hukuki açıdan herhalde kanuniliği açısından da sorgulanabilir bir durum değil mi? Yani, Valla tabii kararlarla. hukukçu olmadığım için bilemiyorum. Hukukçu olan sensin. Ee, olabilir tabii o. Daha doğrusu o dönemde İşte bu banka zaten batık bilmem ne gibi demeçler verildi iktidar mensupları evet. Esas bu büyük suç. 3 evet, yıla kadar hapis cezası var. Hı. Böyle şaiye çıkartmak bir bankayla ilgili banka yeni banka yasasında. Bu hiçbir şey olmuyor. Yani ben olsam doğrusu dava açardım ama. Bundan bir şey çıkmayacağız diye ya da arayı daha fazla iktidarla bozmamak için bilemiyorum bankanın yönetimi bir teşebbüste bulunmadı galiba. Her neyse bir sonunda bir hukuki kulp bulunmuş. işte 18. madde diye bir madde varmış banka yasasında. Biz de tabii bunları yeni öğreniyoruz. İşte ortakların... Bir takım şeylere haiz, koşullara haiz olması lazımmış. Bunlarda da anlaşılan çok sayıda ortak var. 180 tane. İşte belli bir süre vermiş. Bu süre içinde çok nispeten de kısıtlı bir süre. Bize belgelerinizi getirin falan her ne, ne isteniyorsa o kadar ayrıntı bilmiyorum. Bir 50 küsurunu vermiş banka. Bir kalanı herhalde peşindeydi. Ee, o arada işte bundan e, faydalanıp o e, geri kalan da %65'ini oluşturuyor anlaşılan banka serbayesinin yani o kadarına sahip. O kısmına bir deka karar vermiş ki TMSF'e e, şey edecek, onların adına yönetecek. Yani bu bir el, bankaya el koyma da değil çünkü bunun e, şeyi yok gerekçeleri yok. İşte bu maddeden yararlanıp yönetime el koyma. %65'ini e, TMSF e yönetir hale gelince da daha o dakikada tabii yeni bir yönetim kurulu kurmuş. E, o yönetim kurulu mevcut yönetimi görevden almış. Yenilerini atamış. E, böyle bir operasyon yapıldı. E, yani ben doğrusu e, ister iktisatçı olsun, ister hukukçu olsun ister siyasetçi, Cumhuriyet Anadolu bile destekliyorlar. Gidip mevduat yatırıyorlar. Ee, hiç Kimsenin böyle bir şeyi Ya böyle normaldir olur Banka kanunu falan dediğini görmedim Tabi iktidar mensupları hariç Evet ee, yandaş, yandaş medya hariç ee, Vahim yani bu bir şey daha Nasıl otoriterleşebileceğini iktidarın nasıl Aslında ekonomiye de müdahale edeceğini Ki büyük müdahale onlar çok meşguldük Merkez Bankası'na yönelik müdahale tam onları tartışırken bir de bu çıktı evet yani burada hem bankacılık kanununa göre işte kurucular kurucu olma vasfını kaybederse banka yönetimine el konabilir deniyor ama belgeleri vermediler diye işlem yapılması mantıklı ve tutarlı değil demiş Zekeriye Temizel'de hem de kurucular da 15 yıldır var banka herhalde Evet, yan Onu soruyor. Yani kurucuların durumunda değişiklik olup olmadığında da BDDK zaten araştırabilirdi. Finans yani burada epey ciddi bir sakatlık var. Bu tabi son derece ilginç. Dünyada da eşine ender rastlanan herhalde bir öyle elde... ya bu böyle bir şey ilk defa zaten oluyormuş. yani şimdi herkes bankaları üstünde titriyor. Çünkü çok hassas bir konu banka hikayesi. Bütün ekonomiyi krize götürebilir. Bizde ise sırf bu şey yüzünden kavga yüzünden yok edilmek isteniyor. İşte dershaneler mesela hikayesi de böyle başladı. Yani ben şimdi hizmet hareketini ne kadar şey varsa yok edeceğim ortalıkta kurumu. Siyasi hiç olmayan mesela Afrika'daki okullara bile evet, öyle biliyorsun. Demiş. E, önce kapatılsın istiyordu Cumhurbaşkanımız. Sonra anlaşıldı ki tabii o ülkelerin böyle bir şey e, neden yapsınlar. E, Şimdikte biliyorsunuz bir vakıf kuruluyor. Vakıf gidecekmiş orada mümkünse o okulu satın alacakmış. Çünkü özel okullar Mümkün olmazsa e, kendisi bir orada okul kuracakmış. Ona rakip olacakmış. Bir rekabet iyidir. Ne olur yani? Karşı karşı okul ne olacak? İki Türk okul e, mesela. Herhalde. Yani Kongo'da. Işte <gülüyor> ayrıca şeyi de göreceğiz böylece. Ee, ne kadar milli eğitiminin içeride bizim ülkede başarılı olduğunu görüyoruz. Evet evet çok güzel. Eğitim Fakat... konusunda oralarda acaba ne kadar başarılı olacak. Çünkü şeyin, Fethullah Hoca'nın okulları o çok başarılı. Ben evet. birkaç ülkede böyle bir grup ziyareti örgütlemişlerdi. Beni de davet etmişlerdi. Yıllar önce Bir birkaç ülkede gördüm bu okulları Güney Afrika'da gördüm bir de Bosna Hersek'te. E, çok başarılılar bunun çeşitli nedenleri var. E, çok iyi e, böyle misyoner gibi öğretmen devşiriyorlar çoğu evet. okullardan tecrübeleri var. Ödüller alıyor okullar. Bayağı oradaki ben paralı daha çok orta kesime hitap ediyor. İşte dev yüksek bürokratlar Çocuklarını yollamaya çok meraklılar, bilmem ne. Ee, oradaki insanlar çok memnun. İyi olur. Yani milli eğitimde gitsin orada boyunun ölçüsü. Ama alsın. yani hükümetin de elinde atanamayan öğretmenler gibi bir koz var. Yani bir taşla iki kuşla vurabilmeleri mümkün olabilir diye düşünüyorum. Yani, yani anladım ama <gülüyor> ben bunda bir sakınca görmüyorum. Gitsin <gülüyor> Yok, tamam, hükümet de Peki Orada dünyada yöntem. bir de e, e, hakikaten... Ama yani gidip oradaki hükümetlere yani e, sen bu okulu kapat vesaire yani bu, bu, bu bir bu kere... Burada hiç görülmemiş bir şey tabii. Büyük ayıp. Peki başka bir şey daha soracağım. Bu şeye biz burada konuşuyorduk Canlı'da yani şimdiye kadar dünyada da pek eşine rastlanan bir başka şey de bankanın müşterilerinin dört bir anda şubeleri akın etmesi uzun kuyruklar oluşturması. <gülüyor> evet. Yani bu da beni bu kadarı şaşırtı. Beklenen herhalde şuydu. Yani biz böyle bir... Çünkü bir de polisle gitmişler. Ulan polisle ne gidiyorsun? Orada yani yöneticiler direnecek mi? Ne TMSF'e işte bir kanuna dayanarak yönetimi devralmış. Orada TMSF'e görevleri gittiği zaman dövülecekler Ne olacak? Bence bu bir şey. O şey yaratma işte algı çok... Algı yaratma çok şey oldu Popüler oldu biliyorsunuz ee, Polisle gitmişler Böyle bir baskın havası Sanki orada bir suç işleniyormuş Şey yapılıyormuş gibi ama herhalde insanlar faniye kapısında İşte Banking Round diye Değil mi literatürde Büyük yer eden, Geçmişte Son 200 yılda bankalar kurulalı Çok yaşanmış bir olay Ne olacak? Memudiler Mem Mem Hücum edecekler Paniğe kapılıp mevduatlarını çekecekler. Dolayısıyla banka likidite krizine girecek. O arada Merkez Bankası para verir mi vermez mi orası da şüpheli tabii. Olabilir ona da ver mi diyecekler. Böylece banka batacak. Belki de amaç buydu. Şimdi bu senin söylediğin olay tabii hatırlattığın. Gene bu operasyonu engelleyebilir. Şu da var yani geri dönebilir eski yönetim. Çünkü o ortakları neyse eksik evrakları BDDK'ya bunlar verilirse e, o zaman BDDK mecbur, kanuna göre mecbur. TMSF'ye diyecek ki tamam evraklar sen şimdi yönetim yetkisini ortaklara devret. E onlar da yeni bir yönetim kurulu kuracak. Yani bakalım nasıl gelişecek fakat e, bu tabii öbür taraftan da yani bu mülkiyet hakları vesaire açısından yabancı sermaye açısından da çok vayim bir gelişme. Yani adeta hükümet bindiği dalı kesiyor. Ve de kanun da böyle bir operasyona tabii alet olması o da başka bir şey gariplik. Evet onu da Çünkü özerk bir kuruluş. Başka işlere baksan yani bankaların Gayet de iyi gidiyordu çünkü risk almalarını engelliyor. İşte biliyorsun çok övündük 2009 krizinde bizim bankalar sağlam diye. Neden? Çünkü çok yakından denetlendiler. Böyle şeylere o abuk sabuk tahvillere bilmem neye morguçlara girmeleri engellendi. Dolayısıyla yürüyen bir sistem vardı. Şimdi oraya da siyaset müdahale etmeye başladı bu gelişmeler hiç tabii ayrı alamet değil açıkçası. Evet. E, peki yani bunu şimdilik burada bırakacağım ama bu çok tabii büyüyecek herhalde. Çünkü e, yani Amerika Birleşik Devletleri'nden ve Avrupa Birliği'nden de e, uyarı niteliğinde uluslararası hukuk standartlarına uyma çağrıları falan gibi şeyler de geliyor haliyle. Tabii. tabii. Evet. Mesele büyüyecek. Peki buradan bir de e, şeyden de bahsetmek istiyorduk birkaç kelimeyle bu Yunanistan'daki Siriza'nın evet. kemer sıkma politikalarına karşı değişik bir tavırla çıkmasın ve buna karşılık da Almanya'nın bastıracağı tabir caizse söyleniyor. Burada ne olur sence? Nedir durum? Vallahi Tabii e, Siriza açısından e, zor bir durum ama sonuçta e, Yunan halkının e, çok önemli bir kesimçi oldu. Aslında karşı tabii. bu e, Troika'nın empoze ettiği programa, bu kemer sıkma olayına artık yeter dedi. E, i̇şte oradaki seçim sistemine e, göre %36 oy alan e, Siriza e, hükümeti kurdu. Gerçi bu bir koalisyon. O da gitti tam nedeni bilmiyorum. E, Troika'ya karşı diye e, popülist bir sağ partiyle koalisyon yaptı. Ama tabii çok büyük şey hakimiyet. E, da e, doğal olarak... Savunma Bakanlığı sağ partide. Evet, Savunma Bakanı o partinin şeyi, o da, da ilk kişi gibi <gülüyor> <Kardeşim, gülüyor> gösteri yapıyor. <gülüyor> Neyse, e, ama Siriza tabii birçok bir vaatte bulundu. Ben bir kere bu Troika programını kabul etmiyorum dedi. Tanımıyorum artık dedi. Para da istemiyorum dedi. Peki ne istiyorsun? E, kaynak lazım. Ee, devasa bir borcu var Yunanistan'ın. İki buçuk katı milli gelirinin oraya ulaştı. Zaten büyüktü borç kriz başlayınca. E, şimdi iyice arttı. E, bu, bu şeyin, e, borcun tabii geri ödenmesi büyük bir baskı oluştu. %5'i gene Siriza'nın hesaplarından söylüyorum. Yani onlar bunu söylüyorlar. Şeye gidiyormuş. Borç geri ödemesi milli gelirin %5'i. Bunu %2'ye indireceğiz diyorlar. Aksi takdirde biz de programımızı uygulayabiliriz. Çünkü bir takım işte yoksullara yönelik, işsizlere yönelik şu atılan devlet memurlarını işten atılan geri alacağız diyorlar eee vesaire bir, bir dizi Tabi bu Antikemer sıkma diyelim. Şeyleri var, önerileri var, politikaları var ve bunların finansmanı gerekiyor, kaynak gerekiyor. Onun yolu da şeyi indirelim. Haksız değiller. Borcun ödemeleri. Şimdi önce borcun bir kısmı silinsin diye yola çıktılar. Evet. fakat burada çok güreniyor şeyler ya. Yani orada bir destek bulamadılar. Hani Fransa, Muransa kısmen destek vermek istiyor. Ee, Almanlar tabii yani Merkel çok sert e, karşı çıkıyor. Ama e, Avrupa'da başka ülkeler e, ya bu borç yeniden e, görülsün, müzakere edilsin. E, yalnızca tabii bunun içinde e, Portekiz gibi, İtalya gibi, İspanya gibi zaten borçlu olanlar da var. Evet. Burada da yeni bir şey e, gelişmiş durum. Mesela Stiklis'te e, sen e, ikaz ettin beni okudum makalesini e, o da Sriza'nın e, bu görüşünü destekliyor. Sriza e, diyor ki o zaman hani silinmezse yeniden yapılandıralım borcu. Evet. E, yeni koşullar koyalım borcu. İşte nasıl yapalım? O da çok kritik bir öneri var. O çok önemli. Sadece Yunanistan için değil. Bence bütün böyle ağır borçlu Ülkeler için Büyümeye bağlayalım borç Yani büyüme Çünkü genelde Büyük kamu borçları Devletin büyük borçları Şeye baktığım zaman Thomas Thomas Piketty'nin kitabında Bunlar çok güzel anlatılıyor Tarihi hı hı. hatırlatıyor Ya büyük enflasyonla Halledilmiş Geçmişte Ya da Büyümeyle ya yani enflasyon olunca tabii eğer şeyler faizler sabitse ana para da zaten sabit o zaman değeri kaybediyor yüksek enflasyon şöyle bir 9-10 yıl sürerse hatta daha kısa mesela büyük savaşlar savaş öncesi borçları ya savaşta alınan borçları bu şekilde E, eritiyor ya da büyüyeceksin. Bu daha sağlıklı tabii. Hızlı büyürsen e, borç oranı dediğin yani borcun ağırlığı neye bağlı? Milli gelire, önce asametine bağlı. Milli gelir büyürse e, hızlı bir şekilde e, yeni e, hızlı da borçlanmaya devam etmezsen borç yavaş yavaş çünkü azalıyor. Şimdi dolayısıyla burada e, haklı bir şey var. E, öneri var büyümeye bağlayalım Stiklitz'in dediği gibi büyüme yüksek olursa ödenir yüksek olmazsa geçmiş olsun az ödenir evet. çünkü zaten düşük büyümede enflasyon zaten söz konusu değil euro dolar yani o birinci yolla zaten borcu eritmek mümkün değil o zaman hiç olmazsa bu ikinci alternatif kullanılsın Stiklis makalesinde ilginç bir şey de e, iddiada da bulunuyor. Yani ahlaken diyor sadece e, borçlular değil, bu borcu verenler bu koşullarda da sorumlu diyor. Evet, benim dikkatimi de o çekti. O yüzden, bu çok önemli, evrensel bir dünya, yeni evet, yaklaşım. Dolayısıyla yani. yani böyle bir anlaşmaya onlar da böyle katı davranacaklarına efendim biz bilmeyiz, verdik paraları geri ödensin demek kolay. E, o kadar da haklı değiller diyor. Ahlaken sorumlular diyor. Evet yani ee, yoksa köle tabii, efendi ilişkileri gibi bir şey olabilir. Evet. Yani. yani nasıl sonuçta bu o, o, bağlanacak bilmiyoruz. Şu anda çok Yunanistan'ı yakından takip etmek lazım. Çünkü e, aşamalar tabii yavaş yavaş gelecek. Mesela geri ödeme var. Şubat ayı içinde. Şimdi bunu Yunanistan ödeyecek mi ödemeyecek mi? Parayı nereden bulacak? Çünkü ben bu programı uygulamıyorum deyip daha önce Alınan bir takım kararlar uygulanan politikaları geri çevirmeye başladığı zaman Merkel de çıktı diyor ki yani Avrupa genellikle diyor konsey başkanı da söylüyor bu programı siz çiğnerseniz bizde geri kalan parayı vermeyi istiyorlar. Evet, evet. E, orada bir anlaşma da olmasa borcun geri ödenmesiyle ilgili yani Arjantin 2001'deki durumuna benzer bir durum gelişebilir Eurozone'un içinde. Para birliğinin içinde, Avrupa'nın içinde. E, bu tabii e, ilginç bir gelişme olacak. Evet. Evet. Bir şey eklemek istiyorum. Sabah saatlerinde bahsetmiştik ama ondan sonra e, tam olarak ne olduğunu anlayamadığım için üzerine yorum yapabilme fırsatı bulamamıştım ben. Sabah gelen bir haber bu. Avrupa Merkez Bankası kurtarma programına bağladığına yönelik kaygılarını gerekçe göstererek 11 Şubat'tan itibaren bankaların Yunanistan'ın borçlarını kredi teminatı olarak kullanmasına izin veren muafiyetini kaldırmıştı. Ee, bu tam olarak ne manaya geliyor ya da... Bir daha söyler misin? Tabii söyleyeyim. Ee, Avrupa Merkez Bankası kurtarma programına bağlılığına yönelik kaygıları gerekçe göstererek 11 Şubat'tan itibaren bankaların Yunanistan' borçlarını kredi teminatı olarak kullanmasına izin veren muafiyeti kaldırmış. İzin veren yani artık izin vermiyor. Evet izin vermeyeceğiz. Çünkü diyor ki şey bu programı uygulayacağından kemer sıkma programına uygulayacağından şüphelerimiz var diyor. Evet. Bu ağır bir baskı tabii yani evet. gene kaynak sorunuyla ilgili. Çünkü şu demek Yunan bankaları Yunan tahvillerine sahipler yani devletin borcunun bir kısmı bankaların elinde bunun büyük bir kısmı değil ama o kadar önemli değil. Bir, bir nakte bir şeye ihtiyacın olduğun zaman ki giderek Yunan bankaları şu anda bir nakit krizine doğru gidiyorlar. Evet. İhtiyaçları var. E bu tahviri gidiyor Avrupa Merkez Bankası'na veriyor Yunan devletinin borç tahvilini. O, o da onu alıyor. Karşılığında para veriyor. E, şu bunu sen teminat olarak artık ben bunu almayacağım dersen, Yunan bankalarının da merke, Avrupa Merkez Bankası'ndan şey almaları, likit almaları, nakit para alabilmeleri imkansız hale geliyor Büyük bir baskı ya olacak yani. Tabii bu büyük bir baskı, büyük bir tehdit. Yani evet. Yunan hükümeti üzerinde böyle çeşitli tehditler söz konusu. Yani sen bu programı uygulamaysan biz de seni batırırız. Şimdi bu bir bilek güreşi aslında evet. hatta. Geçenlerde kim yazmıştı, açık poker diyor, pokerdeki blöf diyor. Karşılıklı blöf yapılıyor. Şimdi bu blöf mülöf ama yani blöfün sonu kötü de bitebilir. Evet, yani Dean Baker de iktisatçılardan çok Almanların dayattığı bu kemer sıkmaya karşı Ee, yeni Yunan yönetiminin karşı çıkmasını gayet e, akıllıca işlenmiş bir strateji uyguluyorlar. Bunun devamına yalnız bir de şeyde düşünmeleri diye, e, yaz, gerekir demiş. bir e, Avrupa Birliği'nden Avrupa bölgesinden ondan da çıkmak için bir çıkış yolu da bulunması gerekir falan diyor Çok ilginç bir şey de Onu da söyleyeceğim bitiyor süre ama eee yeni bakan maliye bakanı Garifalis ben batmış bir iflas etmiş bir ülkenin maliye bakanıyım demiş. Bu çalışmaz bu sistem ve şunu söylüyor işte eleştiriyorlar gene şey yapıyorsun diye binlerce devlet memurunu geri işe alıyorsunuz. Bu ekonomiyi şişirir diye Hayır diyor. Yani böyle yapmıyorduk ama Antula diye birisinin örneğini vermiş. Biz öğretim yeğisi olarak geç saatlere kadar Atina Üniversitesi'nde çalışırken çok daha önce bitmiş olmasına rağmen Antula diye bir kadın temizlikçi kadın vardı orada. Biz, biz çıktıktan sonraya kadar orada oturur sonra ertesi güne de temiz bırakırdı akademiyi diyor. Şimdi bu kemer sıkma politikasında kimi ilk önce attılar dersiniz diyor. Antula'yı diyor. Buna izin vermeyeceğiz demiş yani. Bu evet. sembolik bir şey. Evet. Enteresan evet. yani. Tabii. Şu bakalım ne olacak yani bu hakikaten tam bir dilek güreşine işte pokerdeki blöfe dönüştü. Siriza'nın programından ifade ettiği önlemlerden vazgeçmesi hani kısmen bir erteleme şu olabilir ama yani bir sürü temel şey var orada onlardan vazgeçmesi mümkün değil o zaman Yunanlar da der gibi sana neden oy verdik evet. senin orada ne işin var öbür taraftan da Avrupa yeniden bir müzakereye oturursam diyor Troika daha doğrusu ama esas tabii Avrupa şimdi öbürküler de isteyecek diyor çünkü Yunanistan tek başına değil bu durumda olan Portekiz var sırada, İspanya var. Üstelik e, İspanya'da da iktidarın değişme ihtimali Vallahi var. evet, işte Podemos. Var. Son genel evet. şeylerde Podemos'un baya ileride olduğunu gösteriyor. Yeni bir partinin, sol bir partinin İspanya'da da girmesi çok kuvvetli muhtemel. E, şimdi bu durumda da onlar da bu, bu bir örnek olmasın bu Yunanistan diye ümünü sıkmaya e, yönelmiş vaziyetteler ama sonunda ister istemez bir anlaşma gerekiyor. Yoksa Avrupa Birliği'nin birliği diye bir şey kalmayacak. Şimdi. evet. Dean filan da ona da değiniyor zaten. Neyse süreyi tabii bitirdik, bitirdik mi? ama çok konuşacağız. Tabii tabii, tabii. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. yayınlar. Görüşmek üzere.